Bismillahirrahmanirrahim Tur Suresi Mekke'de nazil olan surelerdendir. Allah subhanahu ve teala bu surenin hayliyle bizi bereketlendirsin. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla birden 16'ya kadar and olsun Tur'a satır satır dizilmiş kitaba yayılmış ince deri üzerine mamur eve yükseltilmiş tavana dolan denize muhakkak Rabbinin azabı hukuku bulacaktır. Onu engelleyecek yoktur. O gün gök sarsıldıkça sarsılır. Dağlar yürüdükçe yürür. İşte o gün yalanlayanların vay haline. Onlar ki daldıkları batıl içinde oyalanıp durmaktadırlar. O gün Cehennem ateşine itildikçe itilirler. Yalanlayıp durduğunuz ateş işte budur. Bu bir büyü müdür? Yoksa siz görmüyor musunuz? Girin oraya. Sabretseniz de sabretmeseniz de artık birdir. Çünkü siz ancak yapmakta olduklarınızdan cezalandırılıyorsunuz. Evet. Allah subhanahu ve teala ulu kudretine dalalet eden yaratıklarına yemin ediyor ki mutlaka düşmanlarını azaplandıracak ve onlardan bu azabı savacak kimse de olmayacak. Tuz allah Teala'nın üzerinde Hz. Musa ile konuştuğu Hz. İsa'yı gönderdiği dağ gibi üzerinde ağaç bulunan dağ denir. Şayet dağın üzerinde ağaç yoksa ona denilmez. Amolsun ki satır satır dizilmiş kitaba ayetindeki satır satır dizilmiş kitabı levzi mahfuzdur. Bunun insanlara açıkça okunan, yazılmış ve inzal olunmuş kitaplarda olduğu da söylenmiştir. Bu sebepledir ki Allahü Teala yayılmış ince deri üzerine mağmur olan ev Kabe'ye buyurmuştur ki Ali sallallahu aleyhi ve sellem efendimizde yedinci semayı geçtikten sonra sonraki kısmı şöyle anlatmıştır Cibril beni beyt Mamur'a yükseltti bir de baktım ki her gün yetmiş bin melek oraya giriyor ve kıyamete kadar bir daha dönmüyor yani bu 70 bin melek orada ibadet edip onu tavaf ediyorlar aynen yeryüzü halgının Kabe'yi tavaf ettiği gibi Muhakkak Rabbinin azabı volku bulacaktır. Bu kısım üzerine yemin edilendir. Yani Rabbinin azabı mutlaka şahsürlerin başına gelecek. Nitekim başka bir ayet-i kerimede de onu engelleyecek yoktur buyurmuştur. Dağlar yürüdükçe yürür. Dağlar helak olarak kökünden sökülüp yıkılır, un ufak olur. İşte o gün yalanlayanların vay haline. O gün Allah'ın azabı ve cezalandırmasından vay o Onlar ki daldıkları batıl içinde oyalanıp durmakta. Onlar dünyada batıla dalmakta, dinlerini alaya ve eğlenceye almaktadırlar. Evet, Allah bizleri öldü duruma düşmekten beri buyursun. 17'den 20'ye kadar... Muhakkak ki muttakiler cennetler ve nimetler içindedirler. Rablarının kendilerine verdikleriyle mutlu olarak Rablar onları cehennem azabından da korumuştur. İstediklerine karşılık afiyetle yiyin için sıra sıra dizilmiş tahtlara yaslanarak ve onları iri gözlü hurilerle evlendirdi. Rabbimiz Sübhano Hüvveti burada mutlu kimselerin durumunu haber veriyor ve onların mutlakiler, cennetler ve onun nimetleri içinde olduğunu söylüyor ki bu diğerinin içinde bulunduğu azap ve cezalandırmanın tam tersidir. 21'den 28'e kadar iman edip de soyları da imanda kendilerine tabi olanlar onlara soylarını da kattık. Onların işlediklerinden hiçbir şey eksiltmedik. Herkes kazandığıyla bağlıdır. Onlara diledikleri meyve ve etten bol bol vermişizdir. Orada öyle bir kadehi devrederler ki, onda bir saçmalama ve günaha yok, sokma yoktur. Sedefleri içinde gizlenmiş inci gibi civanlar da kendileri için etraflarında döner. Birbirlerine dönüp sorarlar. Derler ki, Gerçekten biz bundan önce ailelerimiz arasında korku içindeydik. Allah bize lütfetti de bizi gözeneklere işleyen o semum azabından korudu. Gerçekten biz bundan önce de ona dua ediyorduk. Muhakkak ki odur o, ver, rahim. Allah subhanahu ve teala yaratıklarını olan lütfu, ihsanı, nimeti ve ikramını haber vererek Müminlerin çocukları, imanda babalarına tabi oldukları zaman, her ne kadar babalarının amellerine erişememiş olsalar da, Allahü Teala babalarının bulundukları mertebelerde oğulları ile gözlerinin aydın olması için onları babalarının derecelerine eriştirir. En güzel şekilde onları bir araya toplar, ameli kesik olanı, ameli en mükemmel olanın derecesine yükseltir. Böyle yaparken ameli mükemmel olanın ne amelini ne de derecesini düşürmez. Bu derecesi yüksek olanla alsak olanı eşitlemek içindir. Bu sebepledir ki onlara soylarını da kattık. Onların işlediklerinden hiçbir şey eksiltmedik buyurmuştur. Evet. 29'dan 34'e kadar sen öğütler Rabbinin nimeti sayesinde sen ne bir kahinsin, ne de bir deli. Yoksa derler mi ki, şairdir, zamanın onun aleyhine dönmesini gözlüyoruz. De ki, gözleyin. Doğrusu ben de sizinle beraber gözleyenlerdenim. Bunu kendilerine akılları mı buyuruyor, yoksa onlar azgın bir kavim midirler? Yoksa onu kendileri kendisi uydurdu mu diyorlar? Hayır, onlar iman etmezler. Şayet, Sadıklardan iseniz onun benzeri bir söz getirsinler. Evet. bunu Subhanahu ve Teala Resulüne risaletini kullarına tebliğ etmesini, Allah'ın kendisine indirmiş olduğunu onlara hatırlatmasını emrederek iftira edenlerin ve günahkarların atmış olduğu iftiraları ondan giderdiğini söylüyor. Ve sen öğüt ver. ''Rabbın'ın nimeti sayesinde sen ne bir kainsin ne de bir delisin.'' buyuruyor. ''Onlar Kur'an'ı kastederek yoksa sonu kendisi uydurdu. Kendiliğinden uydurup Allah'a iftira attı mı?'' diyorlar. ''Hayır. Onlar iman etmezler. Onları bu tür konuşmaya küfürleri sevk etmiştir.'' buyuruyor. 35'ten 43'e kadar ''Onlar hiçbir şey olmaksızın yaratıldılar?'' Yoksa kendileri midir yaratılanlar yaratanlar yoksa gökleri ve yeri mi yarattılar hayır onlar iyi bilmiyorlar yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır veya işe hakim olanlar onlar mıdır yoksa üzerine çıkıp dinledikleri bir merdivenleri mi var öyleyse dinleyicileri açık bir delil getirsinler Yoksa kızlar onun durda, oğullar sizin öyle mi? Yoksa sen kendilerinden bir ücret istiyorsun da onlar ağır bir borç altında mı kalıyorlar? Yahut kaybı bilmek kendilerine aittir de onlar mı yazıyorlar? Yoksa bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Ama asıl tuzağa düşecek olanlar küfredenlerdir. Yoksa onların Allah'tan başka bir ilahı mı var? Allah onların koşmakta oldukları ortaklardan münezzehtir. Bu ayet-i makam Allah subhanahu ve teala'nın rugubiyetini ve ilahlığının birliğini ispat makamıdır. Onlar hiçbir şey olmaksızın yaratıldılar yoksa kendileri midir kendilerini yaratanlar? Ne o ne de bu. Aksine Allah'tır onları yaratan ve onlar bahseder değil, değilken onları yoktan var eden Allah'tır buyurmuştur. Yoksa gökleri ve yeri mi yarattılar? Hayır onlar iyi bilmiyorlar. Onlar gökleri ve yeri mi yaratmışlar ifadesi onların Allah'a şirk koşmalarını red anlamına taşır. Yoksa üzerlerine çıkıp meleği alayı dinledikleri bir merdivenleri mi var? Öyleyse dinleyicileri onların yaptıkları işlerin ve söyledikleri sözlerin doğruluğunu apaçık delalet edecek bir fikir getirsinler elbette onlar için buna imkan yoktur yoksa sen Allah'ın risaletini onlara ulaştırman karşılığında kendilerinden bir ücret istiyorsun da onlar ağır bir borç altında mı kalıyorlar en küçük bir ücretten bakıp bu onlara zor mu geliyor elbette sen Allah'ın risaletini kendilerine tebliğ etmen karşılığında Hiçbir şey isteyecek değilsin. Yahut kaybı bilmek kendilerine ait de onlar mı yazıyorlar? Elbette durum böyle değildir. Allah onların koşmakta olduklarını ortaklardan münezzehtir. 44'ten 49'a kadar Gökten bir parçanın düşmekte olduğunu görseler birbiri üstüne yığılmış buluttur derler. Artık çarpılacakları günlerine erişinceye kadar bırak onları. O gün tuzakları kendilerine bir fayda vermez, yardımda görmezler. Muhakkak ki o zulmedenlere bundan başka da azap vardır. Ne var ki onların çoğu bilmezler. Rabbinin hükmüne sabret. Şüphesiz sen bizim gözetimimiz altındasın. Kalkacağın zaman da Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir kısmında ve yıldızların batışından sonra da tesbih et. Evet. Allah ve teala müşriklerin inadını ve gözlen görülen şeylere karşı bile büyüklenerek inatlaşmalarından haber veriyor. Belki dönerler diye Allah ve teala onlara bu hükümlerini bildiriyor. Ve Rabbinin hükmüne sabret. Şüphesizse bizim gözetimimiz altındasın. Onların eziyetlerine sabredip aldırma. Şüphesiz sen bizim gözetimimiz altındasın. Allah seni insanlardan korur diyor. Ve kalkacağın zamanda Rabbini hamd ile tesbih et diyor. Burada da namaza kalkacağın zaman ey Allah'ım seni tesbih eder. Sana hamd eder. Senin ismin mübarektir. Yüceliğin her yücelikten üstündür. Senden başka ilah yoktur de duyurmuştur. evet gecenin bir kısmında da tesbih et Allah'ı zikret geceleyin tilavet ve namazla Allah'a ibadet et nitekim başka bir ayet-i kerime de geceleyin yalnız sana mahsus olmak üzere teheccüd namazı kıl umulur ki Rabb'ın seni öğülmüş bir makama gönderir buyurmuştur ve yıldızların batışından sonra da tesbih et daha önce de bahsede geçtiği gibi bu tespihten maksat sabah namazından önceki iki rekat nafiledir. Allah subhanahu ve teala kendisini gereği gibi hamdeden ondan korkan samimi kulların arasına de koysun. Bizleri razı olduğu kulların arasına koysun. Doyan bir nefis, korkan bir kalp versin ve kalplerimizi İslam'da sabit kalsın. Elhamdülillah.